şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve En son geçen dersimizi bitirirken demiştik ki e, kitapta bir ibare var e, dün beni de dikkatimi çekmemişti burada okurken e, ben de dikkatimi çektim. O da neydi? Eee diyordu ki ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصه لحصول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقه لانه عليه الصلاه والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليله مطيره وفعله ابو بكر وعمر şimdi e, diyor ki yağmurlu bir insan namazları edebilir çünkü bunu peygamber yapmıştır ve Ebu Bekir ve Ömer de yapmıştır Şimdi sizin kitaplarınızda, farklı nuskalarda tahkikte kaynak olarak nereyi göstermiş? Mesela? Tamam, sende abi en baştaki. Kaynak göstermiş mi altta bu cümlenin altını? Nasıl? Rakam 4.440 değil mi? Sende var mı şey? Seninki benim nuskamla aynıdır değil mi? Başka nuskası farklı olan kim var? Peygamber Hz. İslam'a esnada bilen Bukhari Müslüm demiş buna. Şey vermemiş değil mi? Rakam vermemiş. Rakam vermemiş. Ne? Bukhari'ye 543 demiş. Müslüm'e 1627 demiş. Yok, 500, 705 demiş. Tamam. Şimdi bu Peygamber Aleyhissalatu vesselam böyle bir şey yaptı. E de annahu aleyhi salatu vesselam cemaa beyne'l mağribi ve'l inşa'i fi leylatin matira. Şimdi bu rivayetin aslı Buhari'de ve Müslim'de geçiyor ama bu şekilde geçmiyor. Yani rivayetin aslı şu şekilde. İbn Abbas diyor ki, bir rivayette inen sallallahu aleyhi ve selleme salla bil medineti 7 ve 8'endiyor in en sallallahu aleyhi ve salla bil-medine seb'an ve semaniyen. Ne demek bu? Yani peygamber aleyhissatu vesselam semaniyen kıldı. Yani 8 rekat kıldı demek istiyor. Öğle ile ikindi seb'an kıldı. Yani akşamla yatsıyı cemaati 3 4 daha 7 rekat yapıyor ya. Salla semaniyen ve seb'an. Şimdi İbni Abbas hadisi bu şekilde rivayet ettikten sonra eee rivayetin devamında diyor ki: "Kala Eyyubun Bak bu rivayet aslında değil Kale Eyyubun yani hadis rivayet edenlerden bir tanesi diyorlar ki laallehu fi leylatin matira. Yani hani umulur ki bu cem hani İbn Abbas içi bir sebep zikretmiyor ya bu cem için. Ya yani sadece mutlak olarak peygamberimizin cem yaptığını söylüyor. Değil mi? Hiçbir şey yok, sebep yok. Eyyub da soruyor. Diyor laallehu. Yani kesin bir ifade de değildi. Değil bu umduğu o. Yani temenni ettiği, tereci ettiği o. Diyor ki umulur ki o Yağmurlu bir gecedir. i̇bn Abbas da diyor ki asa. Yani umulur ki. Hani İbn-i Abbas da evet demiyor e, şeye. E, karşısındaki şahsa soran şahsa, evettir demiyor. Şimdi burada sorun şu, zaten bazı alimler bu ziyade-i şaz kabul etmişler. Tamam mı? Şaz neydi? Sika'nın kendinden daha sika olan bir raviye muhalefet etmesiydi e, demişler. Çünkü hiçbir ravi demişler bu hadisi rivayet edenler, Ee, bu ziyadeyi zikretmemişler. Sadece bu ziyadeyi şey zikretmiş, ee, bu şahıs zikretmiş. Velev demişler, şaz kabul etmesek, sikanın ziyadesidir desek. Yani dese ki bu, biz daha önce anlatmıştık değil mi? Şaz ile sikanın ziyadesi birbirine karışmaya çok müsait iki tane hadis ilminde iki farklı şey. Biz dedik sikanın ziyadesi makbuldür. Hangi şartla? Sikanın ziyadesi, diğer sikalara muhalefet etmemek, zıtlık göstermemek şartıyla. Ama zıtlık gösterirse, O zaman nedir? Şazdır. Ee, demiştik. Burada demiş evvela biz bunu şaz değil de şey kabul etsek.'' anne yani dese ki sıkanın ziyadesidir. Burada sarih bir şey yok demişler. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yaptığına dair bir umut var. O umuda cevap verilen başka bir umut var. Yani ikisi de kesinlik ifade etmeyen laallahu fi leylatin matiretin, qala asa. Dedi ki asa umulur ki ee, diye. Ayrıyetten bu müdüreç de olabilir demişler. Müdrej neydi idi? olan hadis. وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيسِ مَا اَتَتْ مِنْ بَعْدِ اَلْفَازِ الرُّوَاتِ اتَّسَلَتْ Yani hadisin kendi aslından, lafzından değildir ama iki kişinin arasındaki konuşma nakledilmiş. Sanki İbn-i Abbas ile Eyüp arasındaki gibi de e, olabilir e, demişler. Ondan dolayı burada şimdi sorun ne? Burada sorun şu, bizim okumuş olduğumuz kitabın kendisinde hani لِأَنَّهُ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَنْ جَمَعَةً deyince <gülüyor> Ee, sanki, şey var. Ee, sanki ortada e, çok sarih, açık, kesin bir şey var. Ee, i̇fade varmış gibi anlaşılır. Bir de altta da Bukhari ile Müslüm'ün kaynak gösterince yani bunu mesela diyelim siz normal okusaydınız değil mi? Alta baktığınızda ne zannedecektiniz? Bukhari'de Müslüm'de Peygamberimizin sarih bir şekilde yağmurlu bir gecede namazını cem ettiğine dair bir rivayet var. Ha, burada bizim sorunumuz şu değil ha. Peygamber cem etti veya cem etmedi biz bunu konuşmuyoruz. Sadece böyle sarih bir rivayetin olmadığını Ee, mesela şunu bu şekil ezberlese bir adam, değil mi? Ee, dese ki bir yerde işte açık rivayet var. Peygamberimiz yağmurlu bir gecede namazını cem etti. Oysa böyle bir sarih bir rivayet yok. Ha. Peki burada şimdi biz şöyle mi düşüneceğiz? Mesela bu tip şeylerle çok, ben bunun üzerinde durmamın sebebini söyleyeyim asıl. Ee, i̇lmi kitaplarda bu tip şeylerle çok karşılaşıyorsunuz. Yani mesela alim bir nakil yapıyor, nakilde yanlışlık var. İşte bir e, sarih bir ifade kullanıyor ama dönüp asla baktığınızda bunun gibi sarih bir şey yok. E, delillerin mecmuundan çıkarılmış bir sonuç var, bir tayife ulemanın görüşünü e, söylüyor. Şimdi bu tip durumlarda bizim bakmamız lazım. Bir, okuduğumuz kitap yani kendisiyle ilgili okuduğumuz kitap, e, tafsilat kitabı mıdır, mufassal bir kitap mıdır, yoksa mülâkhas bir kitap mıdır? Yani özet olan bir kitap mıdır? Şayet mufassal bir kitapsa bu müellifin ayıbıdır. Çünkü tafsilatın gerektirdiği yerde tafsilata gitmek gerekir. Öyle değil mi? Öyle kısa cümlelerle ifade etmek değil, rivayetleri tek tek zikretmek gerekir. Ama eğer kitap mülakkassa, mesela metin kitabıysa değil mi? Bir mezhebin metnini toplamışsa ve benzeri bir şeyse burada nedir? Olabilir. Çünkü makam, telkis makamı olduğu için bunun tafsilatına gitmesi ne değildir? Bunun tafsilatına gitmesi mümkün değildir. Veyahut da ikinci bir şey, bu da çok görülüyor. Ee, bazı alimler zihinlerinden yazıyorlar bazı kitapları. Yani kitap yazarken oturup bir mektebenin içini yazarlar iki kısımdır değil mi? Bazı yazarlar vardır, otururlar bir konu hakkındaki bütün kitapları masaya açarlar. Oradan sadece nakil yaparlar. Bir de ilimde mütemekin olmuş olan insanlar var. Bunlar çoğu zaman kitaplara müracaat etme gereği bile duymazlar. Yani zihinlerine, işte zaten zihine dayandıkları zaman da kata yapar ihtimali nedir? Çok yüksektir. Çünkü insan <gülüyor> insanoğlunun zihni, insanoğlunun beyni en vefasız olan şeylerden bir tanesidir değil mi? Yani insan uğraşıyor, çabalıyor, çalışıyor, ezberliyor ama bir dakikada unutuyor. Veya 10 gün içerisinde geri dönüp müracaat etmesen unutuyorsun. Ondan dolayı bu iki sebep de olabilir. Yani kasıtlı yapılmış bir şey değil. E, kitabın kendi veyahut da müellifin e, fıkıh ilmindeki belki de e, ayağının sabitliği. Belki de onu zihinden yazmaya da sevk etmiş olabilir. Allah'u ve alam. demiş. Kaynak olarak Abdurrezzak'ı göstermiş. Değil mi? Tabi kaynak, müellifle alakalı değil değil mi? Kaynak, kitabın tahkik edenin gösterdiği kaynaklar, insan müellifin gösterdiği kaynaklar değil. Abdürazzak'ın Musannafı'nda bu bapta e, Hz. Ebu namazı namazını cem ettiğine dair bir rivayet yok. Sadece şey var, Hz. Ömer'in e, yağmurlu bir günde, öğle ve ikindi namazın arasını cem ettiğine dair bir şey var. E, cem ettiğine dair bir rivayet var. Ama şey, rivayeti yok. Yani e, Hz. Ebu Bekir'le alakalı bir rivayet yok. i̇bn Ömer'in rivayeti var. Geçen dersimizde zikrettiğimiz, yani cumhur ulemanın delil aldı i̇bn Ömer emirliler namazlarını cem ettiği zaman o da onlarla beraber cem ederdi diye. Ayrıyeten İmam Abdurrazzak musannafında bu rivayeti de zikretmiş, tamam mı? Tabi karşı tarafın onlara vermiş olduğu cevap neydi? Karşı taraf onlara diyorlardı ki i̇bn Ömer'in bu fiili Raşid Halifeler döneminde yapılmamış. Öyle değil mi? i̇bn Ömer bunu Emeviler döneminde yapmış. Emeviler döneminde yapılan fiiller de bizim için hüccet değildir. Bizim için hüccet olan, Raşid halifeler döneminde yapılan ve kendisine itiraz edilmeyen e, fiillerdir e, diye. Velhasıl. Konu anlaşıldı değil mi? İnşallah. Tamam. Şimdi e, cem meselesiyle alakalı e, bir başka konu, yani kitabımızda zikredilmeyen konu. Biz dedi ki, şu anda bizim bu kitapta konuştuğumuz genel itibariyle ilk başta seferle başladık. Daha sonra içinde meşakkat olan hastalık, yağmur e, ve benzeri durumları anlattık değil mi? <gülüyor> i̇ster kasr olsun, ister kasr olsun, ister şey olsun, e, cem olsun. Seferde bir insanın kasr edebilmesi ve cem edebilmesi için cumhur-i ulema bir şart getirmişler. Demişler ki bu seferin sefer-i taa olması lazım. Daha evvel duydunuz mu bunu? Sefer-i taa. Daha evvel duydunuz mu? Yani oruç babında anlatmış olabilirim diye soruyorum. Mes meselesinde geçmişti. Mes meselesinde geçmişti değil mi? Tamam. Cumhur-i ulema demiş ki sefer-i ta'a olması lazım. Şimdi sefer ne demektir? Şimdi biz daha evvelde dedik, e, sefer e, ahkamı bilinmesi gereken bir meseledir. Sebebi ise çünkü sefer ahkamına khas birtakam e, meseleler taalluk eder. Öyle değil mi? Namazın kısaltılması, orucun iftar edilmesi, namazın cem edilmesi ve benzeri. Cumhur ulema demiş ki sefer hangi konuda olursa olsun yani ister namazda ister cemde ister kasırda ister oruçta ister messte yani meslerin üzerinden mes etmede fark etmez seferun seferu taa olması lazım. Tamam? Normal fıkıh kitaplarından hangisini okusanız bu ibareyi görürsünüz. Wala budda en yekuna seferu mesela seferu taa. Yani mesela ne demek bu? Çünkü alimler seferi üç kısma ayırmışlar. Tamam? Demiş el sefer ya seferu taa İçerisinde ta'at olan bir seferdir. Ya seferu masiyedir. İçerisinde günah olan bir seferdir. Ve yahut seferu mubahtır. Ve yahut mübah olan bir seferdir. Tamam mı? Seferu ta'a nedir? Seferu ta'a ya zatından dolayı veyahut da ta'at olan bir şeye ulaştırdığından dolayı yapılan seferdir. Mesela ilim talebesinin yaptığı yaptığı yolculuk. Buna hadis ilminde ne diyoruz? Rehle diyoruz değil mi? Yani ilim talebesinin hadis için veyahut da şer'i ilimler için olduğu yolculuklara rehle e, diyoruz. Güzel. Başka cihat mesela, cihat için çıkılan yolculuk değil mi? Başka mesela davet yani insanlara İslam'ı ulaştırmak için mesela Muaz'ın Yemen'e gitmesi değil mi? Bu sefer-u ta'adır çünkü hem sefer ta'adır hem ulaştırmış olduğu gaye ta'adır. Bir de sefer-u ma'asiye var mesela. Sefer-u ma'asiyeye verebiliriz. Mesela turistik bir amaçla bir insanın işte günah kazanacağı bir ortama gitmesi. Yani tatile gidecek adam. Mesela plaja gidecek. İşte açık kadınların olduğu bir ortama gidecek veya burada içki içilen bir ortama gidecek. Bu sefer doğal olarak ne seferidir? Seferu maasiyedir. Değil mi? Veya ota haricilerin savaş için çıkmış olduğu sefer. Bağılilerin savaş için çıkmış olduğu sefer. Bu da bir seferdir. Ama bu seferu nedir? Seferu maasiyedir. Veya bir öğrencinin küfür öğrenmek için bir okula gidecek mesela. Değil mi? Yapmış olduğu bu sefer nedir? Seferu maasiyedir. E, mesela. Seferu mubah nedir? Seferu mubah, mubah olan bir yere gezmeye gitmek gibi. Dej mi? Ben yorulmuşum, tatile gitmek istiyorum. Gideceğim tatilde bir haram da yok. Bu sefer benim için nedir? Mubah olan bir seferdir. Ticaret seferi. E, mesela ticaret seferi hakeza. Cumhur-i ulema demiş ki, bir insanın seferin ruhsatlarından faydalanabilmesi için seferinin seferu ta'a ve seferu ibaha olması lazım. Tamam? Cumhur-i ulema demiş ki, Bir insanın seferden faydalanması, ne demek yani? Namazını kasr edebilmesi, orucunu yiyebilmesi falan, namazını cem edebilmesi, 3 gün 3 gece meslerinin üzerine mes yapabilmesi için, yani seferin özel ahkamından, ruhsatlarından faydalanabilmesi için bir adamın seferu ta'a ve euteseferu ibaha yapması lazım. Niye? Bunu neye dayandırmışlar? Bunu dayandırırken demişler ki, çünkü seferde verilen şeyler ruhsattır, takfiftir. Gayesi ise İnsanların maslahatları elde ederken, insanlara şeriat tarafından yardımcı olunmaktır. Öyle mi? Gayesi nedir? Bu takfifin insanların şer'i maslahatları elde ederken veyahut da dünyalık olan, mübah olan maslahatlarını elde ederken şeriat onlara yardımcı olmak istemiştir. Değil mi? Yüklerini biraz daha hafifletmek istemiştir. Şeriat hiç bir zaman masiyette insana yardımcı olmaz demişler. Tamam? Taatte ve ibahede şeriatın insana yardımcı olması normaldir. Ama mâsiyette yani sefer-u olduğu zaman niye şeriat buna yardım edecek ki? Yani elde edeceği mevsedeyi elde etmesi için şeriat ona yardım mı etmiş olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ondan dolayı demişler, sefer-u olan bir adamın bu ahkâmdan faydalanması kesinlikle caiz değildir. Anlaşıldı? Kesinlikle caiz değildir. Ha, Kufa ehli, başta olmak üzere mesela İmam Ebu Hanife, işte zahiriler Şeyhul İslam ibn mesela bunlar, İbn-i Kayyım, i̇bn Hazm mesela. Demişler ki, bir seferden bir insan istifade edebilmesi için o seferin illaki seferi ta'at veya seferi ibaha olmasına gerek yoktur demişler. Tamam? Sefer seferi masiyah olsa da seferden günah kazanır. Ama şere'i ruhsatlardan faydalanabilir demişler. Anlaşıldı. Bunu söylemişler. Niye? Sebep. Demişler namaz meselesinde özel bir delilimiz vardır, diğer meselelerde genel bir delilimiz vardır, tamam? Namaz meselesinde özel bir delilimiz vardır, diğer meselelerde genel bir delilimiz vardır. Dikkat ederseniz seferin seferi mahsiyet olsa da bir şey olmaz diyenlerin hepsi namazı kasretmenin vacip olduğuna inananlar. Doğru mu? Demişler zaten adamın farzı ikidir. Yani adam burada bir ruhsattan istifade etmiyor ki. Adamın zaten seferde bunları görüşü neydi? Biz bir mesele anlatmıştık değil mi? Demiştik, seferde namazı kasretmek vacip midir, sünnet midir, terk etmek nedir e, veyahutta e demiştik. Bu zikrettiğimiz ikinci gruptaki alimlerin hepsi, o dersi hatırlarsanız namazın te terk edilmeyeceğini, ya haram demişler ya mükruh demişler ama şeyin terk edilmeyeceğini söylemişler. Kasrın, çünkü kasretmek vaciptir demişler. Doğal olarak orada bunların kasra vacip olarak aldıkları bütün delilleri burada da zikretmişler. Değil mi? Neydi mesela Hz. Ayşen'in rivayeti? İbni Abbas'ın rivayeti, Hazreti Ömer'in rivayeti bu üçü esas olanlar. Değil mi? Hazreti Ayşe'nin rivayeti neydi? Allahu Teala seferden namazı iki rekat farz kıldı. Sefer namazı ikrar edildi. E, hader nam sefer namazı ikrar edildi. Hader namazı ise artırıldı, değil mi? İbni Abbas ne diyordu? Allah sizin Resulünüzün dilinden muhkemel 4 sefereye iki korku namazını bir rekat olarak e, tayin etmiştir diye. Aynısı Hazreti Ömer'den de bir benzer rivayet olunuyordu. Tamam? Demişler namazlar zaten adamın farzı ikidir. diye. Diğer meselelere gelince Demişler ki şari' yani Allah ve Rasulü sefere müteallik olan ruhsatları zikrettikleri zaman her zaman bütün ahkamı sefer ismine bağlamışlar. Tamam mı? Ve bunu hiçbir şekilde kaydetmemişler Yani takid etmemişler. Doğru mu? Şimdi hani seferu ta'a diye bir kayıt getirmesi lazım. Buna ne diyoruz? Mukayyet diyoruz. Yani kendisine bir sıfat zikredildiği zaman, bir hakikate buna mukayyet diyoruz. Sıfat zikredilmediği zaman mutlak diyoruz. Ne demek mutlak ve mukayyet nedir? Mutlak, kendisine hiçbir sıfat zikredilmemeksizin ıtlak edilendir. Mukayyet nedir? Kendisinin bir sıfatla kayıtlandırıldığı, sınırlandırılandır. Öyle mi? Sefer-u dediğimizde seferi yapmış oluyoruz biz? Mukayyet kılmış oluyoruz değil mi? Sefer dediğimizde seferi ıtlak ediyoruz. Ha. Seferi mutlak kabul edenler, adam seferinde günahkar olsa bile Allah ve Rasulü mutlak olarak ahkamı sefere bağladığı için kişi seferinde dilediğini yapabilir demişler. Tamam mı? Bu saydığımız alimler Bu diğerleri demişler ki yok, seferin kayıtlanması lazım. Seferu ta'a ve seferu ibaha demişler. İşte bu ikinci grup alim demiş, Allah ve Rasûlü bir şey ıtlak etmişken onu anca takyid edecek şey onun kuvvetinde olmalıdır. Yani nasıl olmalıdır? Ya kitap olmalıdır, ya sünnet olmalıdır, ya delillerin or toplamından ortaya çıkan bir kaide olmalıdır mesela. Bunların hiçbiri yoktur. Onun için burada şu olabilir demişler. Yani siz bunu yaparken Allah Teala'nın ıtlak edip geniş tuttuğunu kesin olmayan bir delille daratma gibi bir şeye girebilirsiniz. Bu da doğru değildir." demişler. ki "Kiracık olanda nedir? Kiracık olanda budur." Öyle değil mi? Çünkü şeriat eğer Allah dileseydi bunu takkid ederdi. Ya Allah ya onu açıklayan resulü veya o da sahabe mesela Resulullah'tan anladıklarıyla bunu takkid edebilirdi. Ama ortada bir kayıt söz konusu değildir. Bu mesele anlaşıldı, değil mi? Yani fıkıh kitaplarında gördüğümüzde de seferu ta'a seferu mahsiya seferu'l ibahadan kastettiklerinin ne olduğunu anlamış olduk bu şekilde. Sorusu olan var mı bununla alakalı? Tamam ben bir soru sorayım. Yani fıkhın derin meselesine gidelim. Mesela diyelim ki biz e, bir ibare gördük fıkh kitabında. Misal örnek veriyorum. Dedi ki, e, Bağî, yolculuk esnasında namazını iki rekat olarak kılarsa o namazı tekrardan iade etmesi lazım. Ne anlayacağız biz burada? Yok, Cumhur, adamın ne amel ettiğini biz bilmiyoruz. Kitabın sahibi bunu söylüyor, tamam Demek ki bu adam Cumhur'dan, yani bu bunu söyleyen Alim Cumhur'dan. Şimdi mesela burada şu var, diyelim ki soru bu. Farz edelim, biz Cumhur'un görüşüyle amel ediyoruz, misal. Ve biz dedik ki, bu adamlar seferde namazlarını kasredemezler. Bu adam da tuttu, seferde namazını kasretti. Bu namazı iade etmesine gerek var mı? Nasıl? Cumhursa var dememiz lazım diye bak burada başka bir mesele girer ortaya. Cumhur da olsa bu mesele açıktan bilinen namazın bizzat kendisi gibi olan bir meselemidir yoksa fer'en fer'en fer'i midir? Yani kapalı olan ancak ilim adamlarının bilebileceği bir meselemidir. Öyle mi? Hafif bir meseledir. Yani insanların bunu bilmesi, bilmemesi, insanların bunu öğrenmemesi insanlar üzerine özür olabilecek bir meseledir. Öyle değil mi? Ondan dolayı da namazı iade etmesine gerek kalmaz. İade etmelidir diyen diyelim, umumi bir lafız kullanmış olabilir. Yani hani bu şekil oldu mu şartlar yerine gelmediği için iade etmiş olabilir. Biz anlayacağız ki bu seferdeki taat seferi ve masiyet ile alakalı bir durumdur. Anlaşıldı? İnşallah. Şayet müellif bu konuya yani işaret olarak da değişmiş, değinmiş olsaydı... E, değinmedi değil mi buna sefer-i Yok. Değinmiş olsaydı... E, güzel olmuş olurdu, evet. 3üncü İkinci bir meselemiz ise bizim e, cem meselesiyle alakalı, genel olarak. Şimdi mesela diyelim ki biz namazlarımızı cem ediyoruz, öyle değil mi? Çoğu zaman şu soruyla karşılaşırsınız. Namazlarımızı tertip üzere kılmamız farz mıdır? Bu birinci mesele. 2 İki, ikisini bir arada kılmamız farz mıdır? Yani mesela diyelim siz bir pikniğe gittiniz, e, misal namazları cem edeceksiniz. E, Öğlen namazını, ikindi namazını ertelediniz. Cem-i yapacaksınız. Tamam Şimdi bu önce öğleyi sonra ikindiği mi kılmanız lazım? Yoksa vakit ikindiğinin vaktidir önce ikindiği sonra mı öğleyi kılmanız lazım? Bu birinci mesele. Yani cem edilen iki namaz arasında tertip şart mıdır? Veyahut da diyelim ki ikindiği öğleye çektiniz. Yani cemu takdim yaptınız. Önce öğleyi sonra ikindiği mi kılacaksınız? Yoksa önce ikindiği kılıp sonra öğleyi mi kılacaksınız? Mesela bu birinci mesele. 2 diyelim ki ben namazımı şey yaptım, takdim ettim. Yani ikinci namazını öğle namazına çektim. Tamam mı? Öğleyi kıldım. Daha sonra ara verip ikindi namazını kılabilir miyim? Yoksa öğleyi kılmamın akabinde hemen ikindi namazını da tekrardan kılmamız lazım. Kılmam mı lazım? Anlaşılıyor değil mi? E mesela yani birincisi cem edilen namazlar arasında tertip gerekli midir? Tamam mı? Bu konuyla da konuşan bütün alimlerin hepsi demiş her ki tertip gereklidir. Tamam? Hangi namazın vakti ise Yani önce o namaz kılınır. Önce öyle kılınır, sonra ikindi kılınır. Yani Allah nasıl tertip etmişse namazları o şekilde kılınır. Çünkü demişler, nasların hiçbirinde e, mesela korku namazı vakı olmuş değil mi? İşte e, seferde kasır namazı vakı olmuş, cem namazı vakı olmuş. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam savaştan namazlardan şey edilmiş, e, uzak e, tutulmuş e, mesela. Hepsinde biz görüyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam tertiberi ayet etmiş. Hiçbir zaman tertibi yapmamış? Hiçbir zaman tertibi bozmamış. Tertip olmalıdır diye bir nas da yok. Yani hani mutlaka tertip olmalıdır diye bir nas da yok. Tertip olmayabilir diye de bir nas yok. Ama şeriatın genel uygulaması nedir? Peygamberimiz hiçbir zaman tertibi yapmamıştır? Tertibi bozmamıştır. Nasıl namaz meşru kılınmışsa o şekilde namazı kılmıştır. Öyleyse demişler tertip şarttır. Anlaşıldı. Öyleyse nedir? Tertip şarttır. İkinci mesele ise muhalat meselesi. Yani peş e, cem ettiğimiz iki namazı peş peşe kılmamız lazım mı e, meselesi? Cumhur ulema demiş ki cem edilen iki tane namazı peş peşe kılmak şarttır. İkisinin arasında verilen ara demişler. Eğer adeten uzayan bir ara olursa namaz batıl olur. Tamam? Adeten mesela nedir? Bir namazı kıldıktan sonra bir daha sünnet namaza kalkıyoruz ya. O arada bir bekleme süresi var mesela. O tip bir şey eyvallah. Ama böyle uzarsa mesela birini kıldım öbürünü bir saat sonra, bir buçuk saat sonra kılacağım vesaire Demişler bu olmaz çünkü demişler bu namazı şey yapar, yani namazı batıl eder demişler muhalat şarttır demişler. Delil olarak da buna ne zikretmişler? Biz geçen dersimizde demiş ki peygamberimiz hem Arafede hem de Müzdelife'de namazlarını cem etmiş. Bunu dedik bize kim rivayet etmiş? Cabir değil mi? İmam-ı Müslim'de Cabir'in rivayetini söyledik biz. Cabir peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Arafede namazını cem ettiği zaman öğleyi kıldı sonra kamet getirildi ikindiyi kıldı diyor. tamam Ne anlaşılıyor rivayetin zahirinde? Peş peşe kıldığı anlaşılıyor. Cumhur ulema demiş ki tabi bu delil olmaz. Yani daha önce de söylemiş olduğumuz gibi bu mücerred fiildir. Değil mi? Fiilin mücerredliği bir konuda hatmi ve kesin bir delil teşkil etmez. Ondan dolayı cumhur ulema demiş ki muvalat Bu konuda nedir muhalefet bu konuda şarttır demişler. Ee, burada buna değindi mi hiç muhalefet meselesine ve Yok. Burada bu meseleye de değinmemiş. Ee, aynı zamanda. E şimdi e, normalde muvalat şart değil diyenler, alimler keracı olan görüşle bu görüş eee zaten yani muvalat namazların arasında şart değildir. Niye? Çünkü aynı Cabir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müzdelifede kıldığı namazı anlatırken, diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldi, akşam namazını kıldı, daha sonra beklediği insanlar kendi bineklerini bağladılar, kendi bineklerini rahatlattılar. Ondan sonra tekrar kâhmet getirtilip yatsı namazını kıldı. Anlaşıldı? Bak burada bir muhalat yok. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ikisinin arasında ne yapmış? İkisinin arasında ara vermiş. Yine hakeza mesela hem Bukhari'nin hem Müslüm'de, Üsame bin Zeyd, Peygamberimizin vefatından sonra Abdullah İbn-i Mes'ud'u haccını anlatırken diyor ki Abdullah İbn-i Mes'ud Müzdelife'de. Müzdelife'de eftar olan neydi? Cemb-i öyle değil mi? Abdullah İbn-i Mes'ud Müzdelife'ye geldiğinde akşam namazını kıldı. Sonra iki rekat namaz kıldı. Sonra yemeğini istedi, yemeğini yedi. Ondan sonra yatsı namazını kıldı. Doğru mu? Yani bunu sahabenin huzurunda, sahabenin olduğu bir ortamda haçta, fakihlerin arasında e, yapıyor. Ama kimse buna kimse iğrenmesi o ne yapmıyor. Kimse iğrenmesi o da itiraz etmiyor. Demek ki o zaman racih olan şey nedir? Racih olan şey hem peygamberimizin fiilinden hem sahabesinin fiilinden e, cem edilen namazların arasında muvalat şart değildir. Tamam? Muvalat şart değildir. İkincisi Şeyhülislam Ebü'l-Taymiyye'nin bir sözü var. Diyor ki o aradaki mesafe dediğiniz şeyin haddi de şeriat'a malum değildir. Yani mesela diyelim şimdi sen diyorsun ki iki tane namazın arasında Kısa olursa namaz bozulmaz, uzun olursa namaz bozulur öyle mi? Tamam bunun haddi nedir ama? Yani şimdi adam var diyelim ki ariftir, namazdan sonra oturuyor bir saat zikir yapıyor, tesbihat yapıyor, adam var bir dakika bile durmuyor e mesela. Yani nedir bu aradaki şey? E, had nedir? Bu had de belli değildir. Yani zaten şeriatın tayin etmediği bir konuda bir de had belirlemek hiç olmaz. Yani bu ruh zaten... Yine Şeyhulizam müteymiyenin başka bir sözü daha evvelde söylemiştim. ''Bu ruhsata da münafidir.'' diyor. Yani buradaki asıl gaye insanlardan takvif etmektir değil mi? Yani asıl gaye nedir Cem'de? İnsanların üzerindeki bir meşakkati, insanların üzerindeki bir sıkıntıyı gidermektir. Bu tip sınırlamalar koymak buna münafidir. Doğru mu? Mesela işte Cem Esuveri'de söylediği gibi adam işi gücü bırakacak, vaktin sonunu başını şey yapacak, e, hesap edecek. O ruhsat, onu yerine her vakitte namazını kılsa da eftar olur onun için. Doğru mu? Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı muhalat şart değildir namazların arasında. Ayrı ayrı kılsa da aynı vaktin içerisinde namaz batıl olmaz. Bu mesele anlaşıldı değil mi? Ee, üçüncü bir mesele ise e, cem yaparken veyahut da kasır yaparken niyet etmek şart mıdır? Tamam mı? Niyet etmek şart mıdır? Genelde cumhur-i ulema demiş ki evet niyet etmek şarttır. Çünkü daha önce umumi olan bir hadisi delil almışlar değil mi? Bir ayet bir de bir hadis o da neydi? demişler Allah Teala ayet-i kerimede şey peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki innemel a'malu binniyet. Ameller niyetlere göredir. Yani bir amelin amel olabilmesi için niyetin olması lazım demişler. Lakin racih olan niyet şart değildir. Çünkü mesela kasırla ilgili pratik olarak cemle ilgili birçok rivayet okuduk ama hiçbirinde peygamberimizin sahabesine ben namazı cem ediyorum diye haber verdiği de yok. Değil mi? Ne öncesinde ne de sonrasında. Yani bakın ben şu anda namazı cem ediyorum dediğine dair bir rivayet yok. Eğer niyet şart olmuş olsaydı ya peygamberimizin evvelinde onlara zikretmesi lazımdı hani niyet edin e diye veyahut da namaza dururken hani böyle bir niyet ile niyet etmeleri gerektiğini onlara söylerdi. Zaten buna azmetmek niyet etmektir öyle değil mi biz daha niyet babında da e, anlatmıştık. Yani burada niyetten kasıt da önemlidir. Eğer niyetten kasıt ağızda söylemekse doğru mu? Bu yok zaten biz demiştik değil mi? Abdestte anlatırken, gusülde anlatırken İslam'da, sünnette böyle bir şey selefte sabit olmamış. Ama kasıt azmetmekse zaten ona kalkmam benim onu azmetmemdir. Değil mi? Onu yapmaya e, hareketlenmem, ona niyet etmemdir zaten. Ondan dolayı özel bir niyet de getirmeye gerek yoktur. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Sor. Çünkü bu var, bu şekilde şartları getirmesi misalikleri var Lugat, tamam. Yani mesela demişler ki, örneğin kendi dönemlerinde, şimdi bak bu mesele çok önemli bir mesele, daha evvel de zikretmiştim özellikle. Demiştim ki ben, yani bu fıkhi mezhepleri anlayabilmek için bunları bilmeniz lazım. Birincisi bir, şer'i bir hakikat lugavi bir hakikat karşı karşıya geldiği zaman, şer'i hakikat, lugavi hakikata tercih edilir. Anlaşıldı. Şer'i bir hakikat ile lügavi bir hakikat karşı karşıya geldiği zaman şer'i hakikat lügavi hakikate tercih edilir. Tabi, bunu bilmek için şer'i hakikati bilmen lazım. Şer'i hakikati bilmediğin yerlerde mecburen neye başvuruyorsun? Lugata başvuruyorsun. Anlaşıldı bu birincisi. Lakin lügat çok göreceli bir şey. Yani bir dönemde lügaten bir şeye atlak edilen bir kelime başka bir lügatte onu kapsamıyor olabiliyor veyahut da daha fazlasını kapsıyor olabiliyor. Anlaşıldı? Yani çünkü bu insanların kullanımıyla alakalı bir durum. Her kullanımın genişlemesi, insanların ihtiyaçlarının artması beraberinde dili de geliştiriyor, öyle mi? Dil geliştikçe kapsadığı kelimelerin alanı da genişliyor veyahut da ilimler birbirinden ayrıldığı için kapsadığı alan iyice daralmaya başlıyor, doğru mu? Mesela daha evvel örnek olarak ne demiştik? Demiştik ki fıkıh kelimesine İmam Ebu Hanife ne demiş tanım olarak? مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا Bu bütün ilimleri kapsar. Yani sokakta yürüme ilmini bile kapsar. Değil mi? Ticaret ilmini bile kapsar. İnsanın kendi lehine ve aleyhine olanları bilmestir. Ama daha sonra gelenler bak bunu çok daraltmışlar yani. İmam Ebu Hanife'nin söylediğinin yüzde 10'u bile değil. Yaptıkları tanım. Değil mi? Doğru mudur? Doğru. Onun için şer'e-i hakikatler ile lugavi hakikatler yan yana geldiğinde her zaman şer'e-i hakikatler lugavi hakikatlere mukaddemdir. Bu birisi. İkincisi, müştehit imamların yapmış olduğu iştihatlar Normalde sorun yok. Lakin sonradan gelenler bu içtihatların delile uygunluğunu değil, bu içtihatlara delil aramışlar. Tamam mı? Ondan dolayı da bu mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bir tane mesele var. Mısad eee mezhep imamı bir fetva vermiş. Mezhep imamı vermiş olduğu fetvada hata yapabilir. Değil mi? Peygamber aleyhisselam onun için içtihat müştehit içtihat ettiğinde iki, doğru isabet ederse 2, yanlış olursa bir. Değil mi? Ve bu onların hiçbir zaman kadrini düşürmez bilakis kadrini yüceltir insan olduklarının göstergesidir. Yani hata yapmak insanın insan olduğunu göstergesidir. Sonradan gelenler mesela İmam Şafi'ler, İmam Ebu Hanife'ler dedik ya diyorlar benim sözüm hadise aykırı olduğunda onu atın e diye. Sonradan gelenler bununla amel etmemişler ki imamın iştihadına uygun delil aramaya koyulmuşlar. Anlaşıldı uygun delil aramaya koyulunca da mesela bir konuda diyelim 20 tane sahabeden bir görüş var. Bir tane sahabeden muhalif bir görüş var. O sahabenin görüşünü ön plana çıkarmışlar. Anlaşılıyor değil mi? O sahabenin görüşünü ön plana çıkarınca mesela hep öyle bilinmiş. Ya yani mesela bizim özellikle toplumumuzda e, sünnetten uzak olan toplumda birçok meselenin yani kesin hani sünnete muhalif olan birçok meselede kesin böyledir denmesi gibi. Ondan dolayı bu sonradan gelen mezhep faaliyetinin oluşturmuş olduğu bir zarar. Yani onu desteklemek için lügattan bir şeyler bulmuşlar, bir tane bir defa zayıf rivayetler sahih derecesine çıkmış mesela. Yani zorlama yapıldığı zaman, e, misal birçok sahih rivayet varken bir kenara bırakılmış, onun yerine zorlama rivayetler e, şeye çıkarmış, ön plana çıkarılmış Mesela yarın bir ders göreceğiz, bunun en güzel örneği. Yani apaçık, sarih rivayetler var, öyle bir tevhiller yapılmış ki insanın aklı duruyor, tamam? Şimdi yarın biz inşallah şey dersini göreceğiz, özürsüz bir şekilde. İnsan namazlarını cem edebilir mi, edemez mi ee, diye. Geri gelmişken onu da söyleyeyim inşallah. Normalde e, elinizde yazılı bir metin bulunsun diye. Şu mektebede sahih-i müslüm şerhi var ya. Bak bu, ben işaret koydum buraya inşallah. Şuraların fotokopisini çekerseniz kendinize. Hadisler ve açıklaması e, diye. Çok açık, sarih, böyle bariz ibareler. Mesela Peygamber Peygamber'in hiçbir sorun yokken namazı cem ettiği. Sahabe sırf ders anlatırken. Mesela namaz cemiyeti ama altta İmam Nebevi'nin alimlerden zikrettiği tevhilleri okuyunca şaşıracağız mesela. Yani niye bu kadar sarih rivayet var? Bu adamların hepsi İmam Müslüm'ün sayhini talakkeyle kabul etmişler. Öyle değil mi? Müslüm'ün kitabının özelliklerinden biri o İmam Müslüm'ün. Niye? Çünkü mezheb imamları buna aykırı fetva vermiş. Bunu şey edebilmek için. Ee, ne diyorlar ona? Bu fetvayı raya oturtabilmek için bunu yapmışlar. Bu, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Oysa, deseler ki tamam, mezheb imamımızın fetvası budur. Lakin hadisler çok açıktır. Zaten İmam Nebevi diyecek yani, e, e, bu hadisler sabittir İmam Müslüm'de de senin de gördüğün gibi. Yani hani bir kaçış yolu yok ee, bundan. Bu kadar tevhüle gitmeyene gerek var? Çünkü dediğim gibi mezheb imamlarının sözünü sağlamlaştırmak için. Sonradan gelenlerin problemi bu. Anlaşıldı. Çorap meselesinde olduğu gibi mesela. Bir de burada çok ilginç şeyler de çıkmış ortaya. Yani imamı destekleyebilmek için çok acayip e, görüntüler çıkmış ortaya. Mesela daha önce de anlatmıştım herhalde. Mesela İmam Nebebi'nin mecmuunda mesbabını anlatıyor. Çorapların üzerine mesh mi? E diyor. Evet diyor bizim mezhebimizde mesh ama iki tane şartla. E diyor. Sonra da hemen akabinde diyor ki sahabeden de dokuz kişiden bu varit olmuştur. Mesela. Yani sen ne anlıyorsun orada? Anlıyorsun ki sanki sahabenin dokuzu da onun koşmuş olduğu şartları koşmuş. Öyle mi? Ki öyle de biliniyor zaten. Yani insanlar da bunu hep bu şekilde biliyorlar. Oysa değil. Ya sahabe mutlak olarak ıdlak etmiş ya da Hazreti Ömer gibi, Cabir gibi ince çoraba da mesledilebileceğini, yün çoraba da yani su geçiren çoraba da mesedilebileceğini söylemişler. Mesela namaz, elde namazları, namazda elleri bağlamak meselesi. Tamam hani hanifelerin bir delili var. İşte Hazreti Ali'nin söylemiş olduğu. Değil mi Peygamber sağlı solun üzerine göbek deliğinin altına bağlardı diye. Tamam mı? Şimdi e, cumhur buna zayıf dediği için doğal olarak ne yapacak? Bunun dışında bir yere bağlayacak. E bunun dışında da bir yer var hadislerde sadece. Tamam Bak şimdi metin şu. Diyor ki e, sünnet olan eller sünnet olan eller e, yani ben genelde şafi mezhebinden örnek vermemin sebebi çünkü ben kendim şafi mezhebini okuduğum için ondan dolayı o örnekleri oradan veriyorum. E, diyor eller sünnet olan E, göğüs ile göbek arasında bağlanır. Peki delil? Vahir İbn-i Hücur'un delilini yazmış. Yani Peygamberimiz sağ el-i sol el'in üzerine göğsünün üzerine koyardı. Yani şey bak bu kadar açık hadis yani kendi zikrediyor hadisi. Yani alâ sadrihi anlaşılmayacak bir şey değil. Öyle değil mi? Ama metinden de kopmuyor. Yani e, çoğu yazar. Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. Yok yani kimisi diyor sünnet budur. Bu tip âlimler de çıkmış. Ama genel itibariyle yok. Getirdiği delille, zikrettiği metin yüzde birbirine muhanef. Bu da bize neyi gösterir dediğim şey. Yani mezhep imamlarının yapmış oldukları fetvaların delile uygunluğu değil, şeye arz edilmesine bakmışlar. E, delil bulmaya çalışmışlar e bunu Sebebi de şuradan kaynaklanıyor. Mezhep imamlarından bir şey kaçmaz. Yani bunun temel şeyinde de mezhep imamlarından bir şey kaçmaz. Tabi bu çok ağır bir iddia ve çok ağır bir ithamdır yani. Çünkü peygamberden bir şeyler kaçmış, peygamber bir şeyleri unutmuş, peygamber iştiyat etmiş Allah Azze ve Celle onu düzeltmiş, öyle değil mi? Sahabe birçok konuda yanlış fetva vermiş, birbirlerini düzeltmişler, yani bu bir insanı beşerin üzerine çıkarmaktır. Ee, şu Kimse bunu sanip olarak söylemiyor ama temel şeyinde o var. Zaten belki çoğu işte ilim çevresinde insanla konuştuğunuzda şu cümleyi çok duymuşsunuzdur, ya sen mi bileceksin? Yoksa falan sen bu hadisi duydun da mesela İmam Ebu Hanife duymadı mı?" Ee, diyor adamı. Duymamış olabilir, doğru mu? Duymamış olabilir. Mesela İmam Malik'in örneğini vermiştim değil mi? Bir tane soruyor diyor, ey İmam taklil nedir? O da diyor, ben taklil hakkında bir sünnet bilmiyorum. Bize falan falan falandan, o da falandan haber verdi ki Peygamberimiz kâne yuhallilu beynâ sâbihî. Ondan sonra İmam Mali'ye soruyorlar diyor ki, taklil sünnettir. Doğru mu? Tahlil sünnettir. Yani bir imamın bir şeyi bilmemesi, İmam Ebu Hanife'nin iki tane talebesi Medine ehliyle tanıştıktan sonra birçok fetvalarını değiştirmişler. Öyle mi? Eğer her şeyi biliyor olsalardı, e niye sonradan fetvalarını değiştirdiler? İmam Şafii, mezhebul kadim, mezhebul cedid var Şafii mezhebinde. Biliyorsunuz değil mi? Yani hangi Şafii metni okursan, kadimde mezheb budur, cedidde mezheb budur. Kadimden kastı nedir? İmam Şafii Mısır'a hicret etmeden önceki dönemdir. Doğru mu? Cedid'den kastan eder, İmam Şafi'nin Mısır'a gittikten sonra mezhebindeki yaptığı değişiklerdir. Madem her şeyi biliyorduysa İmam Şafi niye değiştirdi mesela mezhebini? Mesela İmam Ahmet'in mezhebine baktığımızda değil mi? Her konuda iki rivayet var, 3 rivayet var. Mezhep alimleri kendi usullerine göre rivayetleri tercih etmişler. Ondan dolayı maalesef sonradan gelenler kendi mezheplerine çok büyük zulmetmişler. Yani sonradan gelenler kendi imamlarına kendii imamlarının yaptığına çok büyük bir zulüm etmişler maalesef. Başka? Tamam. Eee tamam. şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Cemaat namazı kılmıyor. Tamam. 2 yasla, yaslan Ama kişi de eee akşamı yatsı ezanında kılmış. Yani arasında şu durumda onun bir kişiye yapması lazım. Akşama kılıp daha sonra cemaatle beraber yatsı kılması lazım. Veya diyelim mesela sen öğleyi kılıyorsun, onlar ikindiyi kılıyorlar, sen daha henüz öğleyi kılmamışsın tamam Onlar ikindiyi kılıyorlar, sen henüz daha öğleyi kılmamışsın. Sen geldin cemaateye yetiştin, mesela ne yapman lazım? Böyle... Hah, sen öğleye niyet edip e, ikindiyi kılanlara uyman lazım. Çünkü imanla mehmumun niyetinin muhalefeti namaza zarar vermezdi demiştik değil mi? Bunu anlatmıştık. Zaten. Onlar ikindiyi kılar, sen öğleyi kılmış olursun. Sonra sen bitirdikten sonra tekrardan ne yapabilirsin? İkindi namazını kılabilirsin. Evet. Ee, şimdi yine yassı namazını mesela, kişi yine etmiş ama bunu. Tamam. Ama yassı namazına durmuş. Yani cemaati beraber kılır, akşam namazını da kılmamış. Yani bunu unutmuş ama. Namazda aklına geldi bu durumda olan bir sınıf. He bak, bu durumda olan bir insan için çünkü iki e, namazlar cem edildiğinde şu kaideyi unutmayın, zikretmedik Allah alem. Bir vakit, yani o vakit iki namazın vakti olur. Tamam? Yani cem meselesinde bunu unutmayın. Mesela ben namazımı diyelim ki ikindi namazına mı erteledim. Tamam? İkindi namazının vakti hem öğle namazının vakti olur hem ikindi namazının vakti olur. Yani sanki o namazın kendi içerisindeymiş gibi muamele ederiz. Anlaşıldı? Namaz ha takdim, ha takhir edildiğinde takhir edildiği vakit veya takdim edildiği vakit iki namazı kapsayan bir vakit olur. İki namazın kas vakti olur. Anlaşıldı, He, sen diyelim akşam namazını kılmamışsın, yatsıyı kıldın, vaktin içinde bile hatırlasan namazı bitirdikten sonra ne yapacaksın? Tekrardan geri döneceksin, akşam namazını kılacaksın, ondan sonra yatsı namazını kılacaksın, anlaşıldı. Tertip diyenlerin hepsi böyle söylemişler, yani akşam namazını kılacaksın, ondan sonra yatsı namazını kılacaksın. Namazını bitirirsin. Yani kendi namazını iptal etmezsin. Onu bitirdikten sonra tekrar başa alıp ikinciyi kılarsın. O senin için nafile olur. Değil mi? فَاِنَّهَا لَكَى نَافِلَتُونَ Yani farz namazın dışında başka bir namazı cemaatle kılanlar için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor değil mi? O kıldığın namaz senin hakkında nafile olur. Sonra sen akşamı veya sıyı tekrardan kılarsın. Başka? Bu yani şey sebep önceden mesela biz demiştik ki kişi namazını işte seyv olursa bir, bir ruhlunu iptal eder. Namazı bitirip unutursa, daha tamam. sonra hatırlarsa işte bazılarını süre geçirmiştir. Kıyas edemeyiz. Niye kıyas edemeyiz? Şundan dolayı çünkü orada şer'i bir hakikat var. Yani orada bizim elimizde bir delil var. Peygamber Aleyhisselatu vesselam bu şekil bir durumda tekrardan namazını istinaf etmiş. Bak burada sen var olan şer'i bir hakikatin üzerinden konuşuyorsun. Doğru mudur? Burada ise öyle bir şey yok. Yani hani ortada henüz daha bunun bir defa olması gerektiğine dair bir delil yok ki ona haddini konuşalım biz. Anlaşıldı ikisinin arasındaki fark. Yani birincisinde ortada bir şey var. Peygamberimiz bir namazı eksik kılıp uyarıldığında kalkmış kaldığı yerden namazını devam etmiş. Sadece ne yapmış? Seyf secdesi yapmış. Zilyedin hadisini söylüyoruz değil mi? Zilyedin kısasını söylüyoruz. Ama şeyde ise burada ise Şeyh Hulusi Mütemiyen anlattığı şey o. Yani henüz daha bunun aslen şeriatta böyle bir şeyin olması gerektiğine dair elimizde bir delil yok ki. Biz bunu haddini şey yapalım, ee, tayin etmiş olalım. Anlaşıldı mı? Diyelim ki olmuş olsaydı, yani farz edelim misal, namazlar muvalat olmuş olsaydı misal, şart olmuş olsaydı, böyle bir delil olmuş olsaydı diyorum ya farz ediyorum. Tamam O zaman diyebilirdik örfen, yani herkesin örfünde uzun müddet neyse, kısa müddet neyse örfe göre amel edilir. Anlaşıldı? Çünkü orada ne vardır? Böyle bir şeyh, böyle bir hakikat olduğundan dolayı. Ama burada böyle bir hakikat olmadığı için haddini konuşmak da abes olmuş olur. Anlaşıldı? Necis değil değil mesela necaset mesela, bu necasetten sıkılması gerektiğini Tamam. Kişi necis olan bir hemşer ile ama Ama daha sonra vakit çıktıktan sonra bu necaset fark etti. Tamam. Bak onu ayrı anlatmıştık. Demiştik ki biz daha evvel bu konuda çok tafsilatlı bir ihtilaf var değil mi? Kimisi cehaletlerin isyanı birbirinden ayırmış, doğru mu? Kimisi işte üç gün, dört gün gibi bir süreyi ayırmış. Yani meşakkat zahir olursa, hanefilerin dediği gibi kaza etmesine gerek yoktur. Ama meşakkat zahir olmazsa, mesela bir günün namazı gibi olursa namazı kaza edebilir demiş. Kimisi demiş hükmün cahiliyse bir şey olmaz. Kim istemiş yok nisyanla düşer cehaletle düşmez vesaire. Lakin demişti ki biz hadislerin genelini topladığımız zaman Peygamber Vesselam, namaz ister rüknünü ister şartını kaybetsin. Vakit çıkmışsa onu tekrardan iade ettirmemiştir kimse Doğru mu? O konu ayrı, bu konu ayrı. Tamam? Onun için orada ne var? Orada mesela sen diyelim ki namazda rükkuyu unuttun. Misal namazın bir rüknünü unuttun. Değil mi? Vaktin içindeyse onu ne yapacaksın? Kılacaksın bir daha. Vaktin içinde değilsen Vakit çıkmışsa, çünkü zaten e, arabi namazın bütün rükunlarını ihlal ediyor. Öyle mi? Ona rağmen Peygamberimiz onun diğer namazları kılmasını istemiyor. Veya yakın dönemdekileri kılmasını da istemiyor. Yani hani e, kısa dönem olanları kıl, diğerlerini kılma da demiyor. Sadece o vakti ona şey yaptırıyor, tekrar ettiriyor Niye? Çünkü burada bir amt yok. Yani kasten e, bir şey yok adam bilmediğinden dolayı. E böyle yapmış. Bu necasette de böyle, abdestsizlik meselesinde de böyle çünkü bunu birbirinden ayırt edebileceğimiz bir şey yok. Mesela rükunlarda da peygamber böyle davranmış, ammarın meselesinde ise şartlarda böyle davranmış değil mi? Abdestsiz kılınan bir namaz var ortada. Peygamber orada da böyle davranmış. Zilyede'nde rükuna taalluk eden bir durum var. Orada da peygamber böyle davranmış. Demek ki biz anlayacağız ki bu tafsilatlar Ee, zaten çok karışık bir hale de geliyor. Yani bu tafsilatları anlamak da ayrı bir mesele. Fıkhı anlamak, meseleyi anlamak ayrı bir mesele. Bu zikredilen tafsilatı anlatmak, anlamak ayrı bir mesele. Ama naslara baktığımız zaman Allah Resulü bu şekilde davranmamış. İnsanlara namazlar, mesela namazında konuşan o sahabe, değil mi? Yani bayağı bayağı konuşmuş sahabe ama Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona namazını iade ettirmemiş bile, değil mi? Çünkü onun yaptığında o hiç bilmiyor. Yani bir önceki bildiği hükmün üzerine devam ediyor, namazda konuşulabileceğine. Devam ediyor. Daha ona henüz ulaşmadığı için ama normal mesela fıkhı kitaplarına baktığımızda mutlaka onu iade etmesi lazım. Yani normal zikredilen fıkhı kitaplarında bu ama sünnette olan bu değil. Anlaşıldı. Mesela senin iki sorduğun mesele birbirinden farklı meseleler. Bu vakit meselesiyle ilgili sorunu anladınız mı? Yani ne anlatıldığını anlamayan var mı içinizde bunu? Ben daha evvel çok tafsilatlı konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Öyle değil mi? Yani vakit meselesine bak bunu unutmayın. Ammar hadisi şartlara delildir. Bedevi Arabi hadisi ise şeye delildir, rükünlere delildir, tamam mı? İnsan vaktin içindeyse onu iade eder çünkü Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 defa iade ettirmiştir bak bu da bir meşakkatasında değil mi? 3 defa üst üste Peygamberimiz ona namazı iade ettirmiştir. En son artık adam ben başkasını bilmiyorum deyince Peygamberimiz ona nasıl, nasıl namaz kılacağını öğretmiştir. Ama vakit çıkmışsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çıkmış olan bir vaktin şeyini yaptırmamıştır kimseye kazasını tekrardan kıldırmamıştır. Sadece ne halim üstesine? Uyku ve unutkanlık halim üstesine. Bu da aslında nasla-i kılınmış. O da vaktin dışında kılmıyorsun demiştik hatırlıyorsan değil mi? İnnehu le vaktuha. Onun vaktidir diyor Peygamberimiz. Yani hatırladığın an, uyandığın an, onun vaktidir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tamam Vakti çıktıktan sonra kaza gibi bir durum yok. Eda ediyorsun zaten namazını. Başka sorusu olan var mı? Mesela Cumhuriyatı Tamam, geçen dersimizde anlattık zaten değil mi? Dedik mesela birçok furudaki mesela usuldeki zikredilmiş olan kaidelere aykırı, doğru mu? Ne demişti ki? demiş ki burada yanlış, o bu doğru, aykırı bir şey yani bu söylenmiş olan şey, aykırı bir şey. Mesela nehi babından örnek verdik, çoğu cumhur demiş ki mutlak nehi tahrimi ve fesadı gerektirir. Ama mesela şeyi sünnet kabul etmişler, tahiyyatül mescid namazını sünnet kabul etmişler mesela, bu şey değil midir? Ee, mesela görüntüde bir çelişki değil midir? Usulle furuhun arasında bu tip şeyler çok var. Yani bu şekil e, usulde söylenmiş olan şeylerin furuddaki tatbikatında ihtilafın olduğuna dair çok şey var. İşte bu nedir? Mesela bunun bize faydası olarak yani bunu yapanlar da sonuçta insandırlar. Öyle değil mi? Yani insan olmaları hasebiyle e, usulle furuhlarında birbirine muhalefet eden şeyler olmuş olabilir. Mesela birçok yerde örnek veriyorum, mürsel hadis mesela. Yani ileride inşallah e, meseleyi tam öğrendikten sonra karşımıza gelen yerlerde söyleriz. Birçok mesela mezhep, diyelim ki mürsel hadise zayıf demiş ama mürsel hadisle amel etmiş mesela. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da karşısındaki adama demiş ki sen niye zayıf hadisle amel ediyorsun? Karşındaki adam demiş ki mürsel bana göre zayıf değildir ki, mürsel bana göre hüccettir. Mesela İmam Ebu Hanife'ye göre mürsel hüccettir, mürsel hadis hüccettir. İmam Ebu Hanife'yi birçok konuda eleştirmişler. Sen demişler, munkatî olan, bak onlara göre inkitâ var değil mi? Inkitâ olduğu için de o hadis şeydir. İmam Ebu Hanife demiş yok, munkatî'in mürseli müstesnadır e, demiş mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu tip şeyler var, e, usull-e furuh e, arasında. E, çok örneği var yani, 1 iki, 3 beş, 10 tane falan e, değil. Bunu ne tür kitaplarda bulabiliriz? Daha evvel de söylemiştim hatırlıyorsam değil mi? Demiştim mesela İbn-i Dakîkul E, ahkam üzerine yazmış olduğu bir şerhi var. Değil mi? Umdetu'l-Ahkam'ı biliyorsunuz. Ee, bu Buhari ve Müslim'den toplanan 500 tane şey hadisi var ya, fıkıh hadisi var. Görmediniz mi hiç? Yok, burada var aslında metin olarak burada kitap olarak var. Ben gördüm yani kütüphanede var. Ee, o kitapta 500 tane hadis toplamış müellif. Bakdisi, eski alimlerden olan bu Hanbelilerden olan. 500 tane hadis toplamış, buhari ve Müslüm'de fıkhı hadisleri. Bunun üzerine yazılmış bazı şeyler var, e, şerhler var. Bunların içerisindeki en böyle ağır, ibaresi, zor, kendisi sıkıntılı bir kitap. İbn-i Dakikul Eydin. i̇bn Dakikul Eydin, Şeyhülislam ve Teymiye ile muasır e, yaşayan, ondan yaşça büyük olan alimlerden tabii. E, maliki bir alim. Yazılmış olduğu bir kitap e, var, Ehkamül Ehkam e, diye. O kitapın özelliği bu. Yani usul ile fur'u birbirine bağlıyor. Tabi usul ile fur'u birbirine bağlayınca bu çelişki noktaları da doğal olaraktan şey ee, şeye çıkmış oluyor açığa çıkmış oluyor. Çok güzel bir kitap ama daha evvel de söylemiştim zaten. İbaresi çok ağır. Yani insanın tek başına öyle pek kolay kolay okunabilecek ee, kitaplardan değil. Çok fazla mütemekin bir hocaya ihtiyaç var yani. Hani onu ve ibarelerini anlayabilmek. Ee, için hem usulü iyi bilecek, hem fıkhı iyi bilecek, hem lügatı e, çok fazla iyi bilecek o şekilde. Mesela ileride o, o kitaptan istifade edebilirsiniz. Ee, bu tip bir mesele için. Sonra böyle usulle furu arasında irtibat kuran kitaplardan mesela muasırlardan Hı'nın bir kitabı var. أَسْهَرُ الْإِخْتِلَافِ وَقَوَاعِدِ الْسُولِيَ mi Allah'ım kitabın ismini belki yanlış söyleyemem ama böyle bir şey. Yani e, usuldeki ihtilafın fıkha şey yansıması diye her bapta usul'ün tanımını yapmış. Mesela nehi nedir? Sen nehideki ihtilaf vuru da nelere yansımış. Ee, bunlara, o kitaba mesela müracaat edilebilir böyle bir şey için. Ondan sonra en en önemlisi de talebenin kendisine mesela bir defter oluşturup ayrıyeten. Daha evvel de size demiştim değil mi? Yani yüzlerce defteriniz olsun. Yani bir tane, iki tane falan değil ha böyle yüzlerce defteriniz olsun. Her konunun notlarını içine ayrı aldınız. Mesela bir defteriniz olsun, not defteri küçük. Üzerine bir etiket yapıştırın. İşte diyelim ki usul usülcülerin, usuldeki kaidelerdeki ihtilafın ferde uygulanmamasına dair. Her gördüğünüz böyle bir örneği mesela yazın. Değil mi? İleride bir gün fırsatınız olur, vaktiniz geniş olur. Dönüp bunları tekrar tekrar araştırabilirsiniz. Veyahut da bir konuda ne kadar çok örnek bilirseniz, konuyu o kadar iyi anlamışsınız demektir. Değil mi? Mesela hatta bazen konuşurken ne diyorsunuz? Bizim en büyük sıkıntımız meselelere örnek getiremiyoruz. Bunun sebebi, meseleyi iyi bilmemekten kaynaklanıyor. Yani meseleyi ne zaman şumullu bir şekilde öğrenirsek, her ilimden ona verebileceğimiz örnekler de çok olacak. Öyle değil mi? Mesela bunları yazabilirsiniz. Şimdi biz bu kitapta olsun, mesela Mustalahül Hadis'te olsun, Bulugül Meram'da olsun, ıstılahla alakalıları yazdığınız, ıstılahla alakalı, özel Mustalahül Hadis'le alakalı durumları yazdığınız, küçük bir not defteriniz olabilir ee, mesela. Değil mi? Yarın öbür gün Mustalahül Hadis'le ilgili bir çalışma yaptığınızda, dönersiniz oraya, o defterinize tekrardan E bakabilirsiniz e mesela, hakeza böyle akidenin bapları hakkında küçük küçük defterleriniz olsa bir şey değil ne maddi bir külfeti var ne vakit olarak bir külfeti var insanın üzerine. İleride size çok faydası olur çünkü işiniz bittiği zaman mesela öğrencilik artık bil fiil öğrencilik hiç bitmez de bil fiil öğrencilik dönemi bittiği zaman o notlarınızı toplayıp elinizde musannaflar oluşturabilirsiniz yani. Öyle değil mi? Böyle bir şey veya bir metnin altına toplayabilirsiniz mesela bütün karışık topladığınız notları bir metin ezberleyip, bir ilimde o metnin altına toplayabilirsiniz e, fayda olaraktan. Size de çok büyük faydası olmuş olur. Başka sorusu olan? Var mı sorusu olan? Yok. Bu Sahih-i Müslim meselesini anladık inşallah. Şey yapacağız. Bu örnek gösterdiğim iki sayfalık bir yer var. Şöyle bir, iki. Zaten konu bitiyor belli. Şurada. Şu 4 sayfanın. Fotokopisi elinizde olabilir, olmay da olabilir. Ama olursa faydası size faydası olur. Kitabın arasına koyarsınız. Konumuz da normal insanın mukim iken, bir özür yokken namazları cem etmesinin meselesi. İnşallah. وَاخِرُوا دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَيْمِ